Tohumdan hasada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe 44. yayın dönemindeki ilk programım. Bugün 3 stüdyo konuğum var. Onlara dönmeden önce yeni yayın dönemi vesilesiyle Buğday Derneği adına hem sizlere ulaşma fırsatını bize sunan Açık Radyo'ya hem de programdan desteklerini yıllardır esirgemeyen dinleyicilerimize ve destekçilerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hayalini kurduğumuz ekolojik bütüne saygılı ve diğer yaşamlarla uyum içindeki topluma ulaşma yolunda iyi örnekleri bu programda sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir yayın dönemi daha sizlerle beraber olacağız. Buğdayın çok sevdiği bir niyetle kurda kuşa aşa diyerek ben de kendi adımına yayın dönemini açmış olayım ve stüdyoda bekleyen üç konuğuma hemen döneyim daha fazla. Onları da ve kendimi de heyecanlandırmadan çünkü çok güzel bir konumuz var bugün. Permakültür ve topluluk bahçeleri programda bizim sıklıkla konu aldığımız başlıklardan biri hepinizin bildiği gibi bu iki önemli aracın hem gıdada hem ekolojiyle ilgili hem de ekonomi üzerindeki nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu programlarımızı da konuklarımızla konuşuyoruz ve iyi örnekler bulduğumuzda da karşımıza çıktıklarında Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz ki bu güzel tohumlar daha da güzel tohumlara dönüşebilsin diye. Bugün üç tane konuğumuz var. Böyle güzel bir örneği bizlerle beraber konuşacaklar. Koç Lisesi Koç Okulu Permakültür Kulübü'nden iki öğrencimiz bizlerle. Defne Oruç ve Arda Özsoy. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay e, ayrıca okuldaki coğrafya öğretmeni ve e, kulüp çalışmalarında da e, onlarla beraber çalışan Engin Kahyaoğlu bizlerle. Engin Bey e de hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkür ederiz. Programda önce de e, konuşuyorduk. Yani program adına değil ben bu konularla meraklı bir kişi olarak ve dernek adına da böyle bir şey görünce çok çok heyecanlandım. E, lisede gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla. E, önce ona teşekkür edeyim. Ayrıca tabii buraya geldiğiniz için de çok sağ, sağ olun. olun. biz teşekkür, teşekkür ederiz. E, önce sizleri bir kısaca tanıyalım. Benim de ilk defa üç konukla yaptığım bir program. Sesleri <Gülüyor> takip etmek. Zor olabilir. Ee, ben Engin, e, Koç Okulu'nda coğrafya öğretmeniyim ve yaklaşık üç senedir de e, belli sayıda öğrenciyle kulüpte permakültür kulübü olarak faaliyet gösteriyoruz. Danışmanlığını yapıyorum onun. Böyle. Hı hı. Defne bizde. Merhaba ben de Defne. Engin Hoca sayesinde permakültür fikriyle tanıştım. Şimdi Koç Lisesi'nde lise üç sınıfı öğrencisiyim. Ben de Arda, Koç e, Sitesi'nde ben de üçüncü sınıfım. Permakültür'e ben de iki sene önce tanıştım, Engin Hoca sayesinde ben de aynı şekilde, bu şekilde. Arda'yı zaten mikrofonda programı yapmaya <gülüyor> alacak Bu mikrofonla, sesle. <gülüyor> Tanışmadan sonra şimdi biraz kulübü dinleyelim. Permakültür kulübü. Kuruluş hikayesi ve amaçlarını dinleyelim. Çünkü rahatlıkla söyleyebiliriz ki çok alışıldık bir kulüp değil. Yani liselerde ben de okudum. Hani daha böyle alışıldık kulüpler vardır. Nereden esti diyelim lisede bir permakültür kulübü kurulması? Evet, normalde özel okullarda veya diğer okullarda öğrenci fikirleri... ...ortaya atılır ve onlara danışman olacak öğretmenler e, beklenir. Ama bizde biraz farklı oldu iş. Biraz ben öne yak oldum bu işe. E, permakültür fikriyle ortaya çıkıp bu kulübü e, tanıdığım ve anlaştığım öğrencilere paylaştım. Ve bir üç sene kadar önce bir altı yedi öğrenciyle beraber başlattık kulüp çalışmalarını. E, tabii okulun alanının müsait olması nedeniyle biz bahçeyi kullanabiliyorduk. Ve e, önceleri bize çok küçük böyle altı metrekarelik bir bahçe verdiler. Hı hı. E, tabii orada ne yapabiliriz diye düşünürken... E, Stüdyodan hallice yani. Evet, buradan <gülüyor> biraz daha geniş. E, tabii bugün şu anda işte bir elliye yakın öğrenci var. E, bir buçuk dönümde bir ars arsamız oldu bu çalışmaları yapabilmemiz için. E, tabii oradan oraya nasıl geldik? Elbette ortaya bir şeyler çıktı. Çocukların ortaya koyduğu e, çalışmalar oldu... Ve orada bir permakültür bahçesi tasarımı e, vücuda geldi yani. Yani kulüp amacımız bizim daha ziyade e, şehrin içinde kalmış olan e, ve lise çağındaki öğrencilerin e, bu doğadan uzakta yaşamlarında biraz doğaya dokunmalarını sağlamak. E, orada işte doğayı tanımalarını ve doğanın en önemli şey benim için e, ilişki dinamiklerini biraz kavramalarına yönelik bir dert vardı ortada. Ve bütün bu edinlikleri bilgi donanımlarıyla da işte insana ve doğaya özen gösteren ve artı değer üreten sistem tasarımlarını deneyimlemeleriydi. Hı hı. Bu genelde şehir hayatında dediğiniz gibi kaybettiğimiz bir bağlantı oluyor. Hele gıda söz konusu oldu mu? Evet. gelip nereye gittiğini bilmiyoruz. Bilmiyorum. Defne ile Arda'ya döneyim. Siz nasıl düştünüz? Kulübün içine nasıl kulüpte buldunuz kendinizi? <gülüyor> yani kulübün kuruluşunda ben de vardım. Engin Hoca'nın dediği gibi. O süreçte ben de tanık oldum. Çok küçük bir arazinin daha sonra 47 kişinin çalıştığı daha geniş ve gerçekten permakültür ilkelerinin model alarak. Bir tasarım yapıldığı nasıl bir topluluk evet. oluştu aslında orada. <gülüyor> Arda sen de galiba ilk başından beri. Ben ilk başında yoktum aslında. 3 sene aynen. 3 sene öncesinde giremedim. 2 ee, sene öncesinde şey yaptım. Engin Hoca benim coğrafya öğretmenim oldu. Hı. O sırada zaten tanıştım ben de. Oradan girip e, yani gelişimini ben de gözlemleyebildim. Çünkü Hı. geçen seneyle karşılaştırınca gerçekten çok farklı bir e, çalışma dinamiği olmaya başladı. Ve yaptığımız şeylerin alanı da çok genişledi. Ee, bu, bunun tabi aldığımız eğitimin de bir katkısı var bunda. Ee, PDC onla onunla ilgili bahsedeceğiz. Bu yaz e, 8 öğrenciniz galiba, e, çok güzel bir eğitim almış. E, aslında 47 kişi gayet iyi bir lokalt. Evet. Bir, yani sofra etrafında toplamış yani. gibi. Evet, evet. şu anda zaten bahsedeceğiz. E, fotoğraflar da paylaşıyorsunuz Facebook grubunda. Evet. Ben de dün baktım, bayağı böyle bir e, iş gücü var yani. Var orada. var, iş i̇yi bir, i̇yi bir çalışma yapılıyor galiba. Evet. Şimdi programa tabii konuk olma konusu nereden bize de, bize de ulaştı? Bu yaz 8 öğrenciyle birlikte İzmir'in Bayındır ilçesindeki Marmaris göyünde Uluslararası Permakültür Araştırma Enstitüsü var. Çeşitli çalışmalar yürüten PDC kursları da yani permakültür tasarım sertifikası da veriyorlar. 8 öğrenciyle birlikte bu kursa katılıp sertifika almışsınız. Burada da Marmaris'teki bağlantılarımız da biz de bu iyi örneği duyunca ah liselerde de böyle güzel şeyler oluyor diye bunu hemen konuk almak istedik. Biraz bu yazın neler yaşadınız, neler deneyimlediniz onlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi şu şekilde ben yani benim bana kattığı şey şu oldu. Ben her zaman hani toplum bize empoze etmiş olduğu bu tüketim toplumu düşüncesi içerisinde düşünüyordum. Çünkü sürekli bize verilen mesaj satın al Sonrasında sonrasını yenisini al ve tekrar şeklindeydi. Hı hı. Ve inandığım şey mecburen bu oluyordu. Çünkü bu şekilde bir düşünceye sürekli maruz Başka kaldı. bir örnek yok zaten. Başka yani bir örnek abi. yoktu, aynen. Sonra ben e, bu Permakültür Kulübü'ne girdikten sonra... ...ve bu PDC tasarım kursuna girdikten sonra... ...farklı bir aslında yaşam stilinin olabileceğini gördüm. Bu insanların hayasızca tüketmediğini gördüm. İnsanların aslında türetip aynı zamanda tüketebileceğini gördüm. Ve insanların ilişkilerinin de çok farklı olduğunu gördüm burada. Bu şekilde yani bana Türetmek gibi oldu. güzel bir kelime kullandım Bu buğday <gülüyor> evet. olarak hep bizim de altını çizdiğimiz bir kelime. Türetici haline geçmek de aslında mümkün. Bize sırf tüketmek Aynen. aslında söyleniyor. Ama üretmek, doğrudan üretmek ya da doğru bir üretim yapanı destekleme modeline geçtiğinizde aslında tüketiciden bir adım daha farklı bir yere gitmiş oluyorsunuz. Defne senin de deneyimlerin varsa neler yaşadığında ilgili? Arda'nın da anlattığı gibi insan içinde bulunduğu ve kendini rahat hissettiği sistemde sistemin doğru olduğunu ve doğal olduğunu düşünmeye çok yatkın. Ama bizim bu kulüpte yaptığımız çalışmalarda ve aldığımız eğitimde gördüğümüz şey aslında birazcık daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiği. Yani parayı denklemden çıkarttığımızda kişisel ihtiyaçlarımızı gidermek için elimizde kalan yöntemlerin aslında çok da ım, yarar sağlamadığını gördük. Hı hı. Ve işte yani bu doğrultuda teknik bilgiden öte bu teknik bilgiyi uygulamamızda bize yardımcı olacak bütüncül bakış açısını kazanmış olduk. O bakış açısıyla beraber sosyal de aslında bir topluluk olduğunuzda. Şimdi 47 kişiden bahsediyorsunuz. Evet. Siz bir kişi bir bahçeyle uğraşırkenki hissiyatınız... ...ya 47 kişi bir alana girdiğinizdeki hissiyat... ...eminim çok farklı oluyordur. Ee, tabii permakültürle ilgili konuşulabilecek çok fazla detay var ama... ...biraz daha şimdi bunun nasıl uygulandığıyla ilgili istiyorsanız konuşalım. Bir, bir buçuk dönümlük bir araziden evet. bahsettiniz. Ee, şu anda neler yapılıyor okulda? Ee, bahçede neler var? Bunlardan biraz konuşalım mı? Yani şu anda bahçemizde hali hazırda bazı istasyonlar var. İşte bunlar sebze üretim alanları ki işte çok az bi emek ve çok az bir yerden en yüksek verimi alabilecek şekilde tasarımın nasıl yapılacağını göstermek için. işte kompost alanlarımız var. Ee, orada işte bir gün yaşamış olan bir şeyin başka zaman tekrar yaşayabileceğini anlatmak için çocuklara belki öyle anlamlandırabiliriz. Çöp değil aslında. Çöp Onlar, değil aslında. Neler Birinin atığı, öbürünün gıdası aslında. Hmm. Bu ilişki dinamiğini göstermeye çalışmak için kurguladığımız yerler. Bir göletimiz var mesela. Bu gölette yağmur suyunu toplayıp orada başka bir şekilde kullanıma tekrar sunabilmek için onu deneyimlediğimiz bir yer var. İçinde yaşam barındırıyor o gület şu anda ve bir gıda ormanı yapmaya çalışıyoruz. Bizim çalıştığımız arazi ormanlık bir arazi aslında bu Hı. sebepten işte ormana has ürünlerin yetiştirmesi çok kolay orada bir gibi vesaire. Hı. Onları orada yapmaya çalışıyoruz. Yani biz hepsinde en az müdahale ederek en çok verimin nasıl alınabileceği noktasından hareket etmeye çalıştık bu bağlamda da tasarımları uyguladığımız bir alanımız var şu an için orada. Peki nasıl bir çalışma düzeni var? Benim takip edebildiğim kadarıyla işte 25 Ekim'de 26 Ekim'de çeşitli paylaşımlar yapılmış. Evet. Yağmur has suyu hasadı ile ilgili mansılama çalışmaları ile ilgili nasıl oluyor? Siz buluşup oraya mı gidiyorsunuz? Sizden de dinleyelim. Her hafta kulübümüz bir gün ya da birkaç gün toplanıyor. Hı hı. Ve daha sonra ıı, gruplara ayrılıp çalışmalarımızı farklı alanlarda sürdürüyoruz. Ben Masluma çalışması diye baktım o albüme ama içinde solucan gördüm. Sebze yataklarını gördüm. Dediğiniz gibi göreti gördüm. Yani he, bütün konulara değinilmiş sanki. Hı, farklı şeylere bölünüyoruz ki daha verimli yapabilirim bazı işleri. Yani hı. gerçekleşebilmek için. Doğru o bahsettiğim 47 kişi evet. bir işe yüklenmiş yıkıcı da oldu. <gülüyor> yani, o yüzden güzel bir bölüm olmuş. <gülüyor> E, gıda tabi burada böyle e, ortak buluş bir fayda evet. olabilecek bir şey. Hani benim hemen duyunca aklıma acaba okulda gıdayla ilgili de bir bağlantı kurdunuz mu? Daha önce neler yaptınız? Onlar aklıma geldi. E, orada şöyle bir çalışma yaptı e, öğrencilerimiz. E, kendi ürettiğimiz ürünlerin e, işte okul kantininde e, diğer okul öğrencilerinin sunulmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. E, tabi bunun hem e, hoş bir tarafı var Niye? işte kendi yetiştirdiğimiz ürünü yiyoruz ama... Bunun algılanması bağlamında da çeşitli zorluklar yaşandı aslında. Biraz burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani bu kulübün faaliyetleri sırasında karşılaştığımız zorluklar neler, nasıl tabii, şey yani oldu? programı aslında hani çünkü dinleyip evet. bunu tekrar uygulamak isteyen kendi okullarında ya da bir öğrenciler dinliyor olabilir. Biz neler yapabiliriz diye düşündüğünde ilk soru acaba ne zorluklardan aşıldı burada? Bir tecrübe paylaşımı da olabilir. Eminim ki bir sürü engel de olmuştur ya da zorluk evet, evet. olmuştur. Onlarla ilgili de konuşalım. Ya buradaki temel engel tabii ki insanların zihninde yerleşmiş bazı kalıplar yüzünden oluyor. Çünkü yani şu an bugünün toplumunda insanların içinde var olduğu sistem temelde çok ciddi sosyal adaletsizliklere sahip. Yani biz kimine göre orada sadece domates yetiştiriyor oluyoruz. Kimine göre ise böyle bir özel okulun bahçesinde böyle bir çalışma yapmak çok da anlamlı gelmiyor. Bu her iki bakış açısının yani bu çevrecilik ve işte derin ekolojik bakış açısının ortasında bir yerde konumlanmak gerekiyor önce. Yaptığımız işleri doğanın dinamiklerini incelerme temelle yaptığımız için... Ee, ...ve doğada da e, birbirinin üstüne basarak yükselen bir yapılanma olmadığı için... ...bütün unsurlar birbirle ilişkili içinde hem farklı hem de eşit olduğu için... E, ...bu temel mottoyla bakıldığı zaman dediğim eleştiriler karşımıza çıkıyor. E, çok tipik bir şey mesela bu yaptığımız çalışmalar öğrencilere bir not geri dönüşü var mı şeklinde oluyor mesela. Hı -hı. E, tabii ki böyle bir şey yok. E, çünkü e, bunun bir şeyin karşılığında yapmıyor oluş en önemli buradaki kazanım bence... Çünkü biz burada bir şey anlamaya çalışıyoruz. Yani kendi kolektif yapımızı nasıl oluşturabiliriz de biz doğaya örneklem alıyoruz karşımıza. Ve onu o gözle yorumlamaya çalışıyoruz. Ve doğaya baktığınız zaman da tabiatta bütün unsurlar birbiriyle ilişki içinde. Ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı büyük bir örüntü var. Bu örüntüyü gözlemlemek üzerine kurgulu. Zorluklardan bir diğeri de yaptığımız işlerde karşı tarafın bunu nasıl gördüğü hı hı. biz sadece herhangi bir ürünün yetiştirilip onun yenebilir hale getirmesinden ziyade mesela yaptığımız işlerde en ön plana koyduğumuz şey kaynakları doğru kullanabilmek çünkü doğru kaynak kullanımı ortaya daha az daha verimli enerji verimi yüksek sistemler çıkmasına sebep oluyor bu da ...yaptığımız işin... Hı. ...ilkeler aslında... ...ilkeler bu aslında yani. bahsetmeye çalışmıyor. ilkelerinden evet. de bahsedersek... ...çünkü e, benim de çevremde... ...ben de bir e, tasarım sertifikası evet, sahibiyim evet. ama... ...hani uygulama yapmaya çalıştığınızda... ...bahsettiğimiz gibi işte... a domates yetiştireceksiniz evet. galiba burada gibi bir... ...algı oluyor ama yapılmaya çalışan çok daha bütüncül bir şey. E, sizin o örüntülerin içine girmeye başlamanız... ...not olarak karşılığı... Hiçbir şekilde şey. olmayabilir hı hı. ama eminim sizin farklı düşünce yapılarına sahip olmanızı sağlıyordur. Bunlara sizi yönelten işte not yoktur vesaydır neler diye düşünecek olursak sizin aklınıza neler geliyor hani siz bunun içerisinde var o, olmak ya, olma motivasyonunuz ne? Yani benim için var olma motivasyonu bunun içerisinde ilk olarak dersin dışında hani bütün şeyden sistemin içerisinde uzaklaşabileceğim farklı bir mentaliteyi uygulayabileceğim hmm. insanları bulabilmem bulabileceğim bir platform olması aslında çünkü e, bir yerden sonra insan kendini yalnız hissetmeye başlıyor Hani bazı düşüncelere sahip olduğunda ve bu şekilde düşen insanları gördüğü zaman bir bir destek gibi oluyor onun için yani benim, benim... Bu klüpte olmamın sebebi aslında o bence. Aa yalnız değilmişim. Aynen. aynen benim gibi aynen. düşünen insanlar da varmış gibi. Çünkü dediğin gibi böyle spesifik bir konuya takıldığında... Evet. Aa, ...herhalde ben tek tekim böyle düşünüyorum. Evet. Hiçbir şey yapamam diye bakıyorsun. Ve ötekileşmiş hissediyorsun o zaman da. Evet ve bu e, tasarım tabi permakültür eğitiminde de... ...belki sizde de öyleydi. İlk başta sorunlarla ilgili bir giriş yapılıyor. İşte dünya bugün şu şu şu problemleri... Omuz sahikler, karamsak. Böyle omuzlar, omuzlar çöküyor evet, tabi. Evet. Eyvah ben bunlara karşı <gülüyor> ne yapabilirim diye. Ama işte o anda esnafındaki insanların... Fazla ...hazlığını görünce o farklı bir noktaya... ...taşıyabiliyor. Bundan sonra... ...okulda peki neler yapılması planlanıyor? Hani çeşitli projeler var mı? Örnek olarak verebileceğiniz. Ee, şöyle bir projemiz var. Bir kere en temel projemiz... ...okuldaki permakültür bahçesi olarak tasarlanan yeri... ...bir eğitim alanı haline dönüştürmek. Eğitmenlerinin de şu an... ...hala kulüpteki öğrenciler olması... ...yönünde bir düşüncemiz var. Zaten bu permakültür tasarım... ...sertifikası alanlar da var ama çok da önemli değil... ...o sertifikasında. Çünkü orada anlatmaya... Bahçede anlatmaya çalıştığımız şeyi kulüp öğrencilerin hepsi e, az veya çok oranda algılıyor. Hı hı. Çevre okullardaki öğrencilerin ve öğretmenlerin olana gelerek e, eğitim almalarını ve kendi okullarında benzer uygulamaları yapmalarını hedefliyoruz. E, yakın zamanlı bir proje var o da bizim okulumuz kırsal bir alanda ve çevre köylerde insanlar işte hayvancılık ve tarımla geçiniyorlar. E, yakın zamanda oraya bir e, ziyarette bulunup o insanların ekonomik işleyişleri nasıl olduğuna dair bir sohbet toplantısı yapacağız. Belki önerilerimiz olacak. O önerileri paylaşacağız oradaki insanlarla. Hı hı. Ee, hani köyün muhtarı ile görüştüm ben ve kendisi çok olumlu bakıyor buna. Sonuçta kırsal yaşam e, ekonomi ile ilişkili bir şey. Şehirden daha da ziyade e, daha kuvvetli bağları var. İnsanların bir şeyin sonucunu görmek istiyorlar kırsalda. Ve o sonucu göstermek için de permaculture uygulamaları çok e, iyi olabiliyor. Hı hı. Pozitif etki yapabiliyor. Evet. Okulun sınırları içerisinde <gülüyor> kalmayacağını duymak da aslında evet, evet. çok güzel. Çünkü bahsettiğimiz örüntünün içerisinde izole bir şekilde orada evet. duruyor da olamazdı. Hani dışarıda hem diğer okullarla iletişim hem çevreyle iletişimi çok önemli. Sizin peki öğrencilerle yine biraz bunu konuşmak istiyorum. Sizin akademik hayatınıza bir katkısı olan bir örnekler oluyor mu? Ya da siz bunu belki ileride bir meslek olarak düşünebilecek halde görüyor musunuz kendinizi? herki şey örneğinden bahsetmek istenebilir ee, hmm. <gülüyor> yurt dışına giden iki öğrencimiz oldu aklıma gelen bir örneği söylüyorum ee, bizim kulüp öğrencisiydi ee, işte yurt dışına mülakatla öğrenci alınıyor ee, öyle bir sistem var orada hmm. bu öğrencilerden işte iki tanesi yaptıkara mülakatlarda kulüp faaliyetlerini anlatarak sadece notlandırılmaya dayanmayan bir ölçme değerlendirme sistemi ...haricinde bir şeyle de bir artı değer olarak kabul edilmiş orada ve e, üniversite hayatlarının sonuna kadar burslu bir şekilde hı hı. E, okullara kabul edilmişler. Bu önemli bir nokta mesela e, benim bir geri dönüş almam açısından. Hı hı. Çünkü üniversitelerde de Türkiye'de de e, duyuyoruz. Hani Buğday olarak biz de üniversitelerde çeşitli projeler yaptık. Üniversiteler liseler aslında bunların böyle e, topluluk bahçelerinin ve permakültür uygulamalarının yapılması için... Çok uygun alanlar çünkü bir topluluk oluşturmanın ilk tohumları var. Bir arazi de evet. çoğu zaman oluyor. O okul çok şanssız evet. değilse. Ee, peki biraz da dinleyip de bu benzer projelere girişme e, niyetinde olanlarla ilgili olanlara neler söylemek istersiniz? Belki hiç bulaşmayın da diyebilirsiniz. Yediğim bir kulübe üstümüz başımız toz toprak oldu da diyebilirsiniz ama e, hani nedir genel olarak bu bunlarla ilgili e, söylemek istedikleriniz? Yani buna benzer bir girişimi eğer hani program dinleyen eğitimci arkadaşlar varsa e, orta öğretim çağında bunun bir ölçek sınırının olmadığını e, bir kere söylemek lazım. Yani bunu e, baş mutfağınızdaki organik atıkları kompostlaştırarak da çok basit bir ölçekte de yapabilirsiniz ya da imkanınız varsa geniş e, okul bahçelerinde permakültür bahçesinde yapabilirsiniz veya mahallenizdeki topluluk bahçesinde de çalışabilirsiniz. Buradaki en önemli şey e, temel ilkeleri unutmamak. E, mesele tam bu yani insanı kollayan ve gözeten işte doğayı gözeten ve elde ettiğin ürünü işte ilk iki saydığım ilkeye vakfeden bir bakış açısı geliştirdiğiniz zaman e, bunu yani en küçük ölçekten en büyük ölçeğe kadar uygulamak çok mümkün hmm. e, ve mutlaka birbiriyle ilişkili e, olmalı yani e, çünkü kolektivite hem sosyal ilişkilerin örgütlenmesinde hem de doğa dinamiklerinin örgütlenmesindeki baş unsur zaten e, ...iletişime geçebilirler. Hem bizimle hem diğer topluluklarla. E, buğday arıcılığıyla olabilir. Ya da liselerde düşünüyorlarsa... Hani ...bizimle iletişime geçebilirler. E, şeyi de söyleyeyim yeri gelmişken... ...aklıma geldi. E, mesela şu anda bu yaptığımız çalışmaları... ...sadece Facebook üzerinden görüp de... ...bize geri dönen iki tane okul oldu mesela. Hı -hı. E, hani biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz. Gelin bize anlatın nasıl böyle bir şey yapılabilir. Şehirdeyiz biz. Bahçemiz şu kadar küçük... ...bilmem ne falan diye anlattı insanlar ama... E, bu şu sevinci ve heyecanı veriyor e, yani demek ki iyi örnek görüldüğü anda duyulduğu anda e, karşı taraftan hemen talep ediliyor bu çünkü e, insanlar bu noktada çok açlar bence e, okulları da ben biraz bunlara benzetiyorum e, bizde çünkü çok not odaklı ve başarı odaklı ve tekilliği bireyselliği çok fazla Hı -hı. ön plana çıkartan bir e, hem müfredat var hem de böyle bir eğitim yapımız var ee, ama bunun dışında okullarda mesela korolar var hala ve spor takımları var ve insanların çocukların rahatladığı yerler onlar. Yani Hı -hı. bu ortak yaşamdan kopamıyoruz yani. kolektif Tabii. yaşamdan kopamıyoruz. Ee, dolayısıyla bunun sunulduğu anda e, yani biz bahçede mesela öyle bir şeyin tasarım fikri bende oluştuğunu onu yaptığım anda oraya öğrenciler geliverdi bir anda. Hani benim ekstra bir çalışma yapmam <gülüyor> gerekmedi orada. Sadece hazırladığım ortamın ve insanlar Hı -hı. çocuklar geldi. Ee, dolayısıyla haberleşmek birbiriyle ve ortak hareket etmek en önemli tavsiyem olur yani. Bunu da buradan bir çağrı olarak evet. da alalım aslında. Facebook grubundan bahsettiniz. Koç Okulu Permakültür Kulübü'nün çalışmalarını takip edebileceğiniz bir de Facebook sayfası var. Kulübün kendi adıyla. Permakültür Kulübü'nün buradan bütün çalışmalarını biz de aslında takip ediyor olacağız. Bundan sonraki adımlarla ilgili. Şimdi hep permakültür üstünde konuştuk biraz daha hani okuldaki projelerde. Benim merak ettiğim bir de bu eğitimi aldıktan sonra sizin kendi hayatlarınızda hani sorguladığınız, değiştirdiğiniz... Çevrenizle ilişkilerde mesela ben benzer şeyler yaptığımda ailem sürekli benle ilgili sorular sormaya başlamıştı. Onu niye öyle yapıyorsun? Bunu niye böyle yapıyorsun? Hani biraz önce de konuşuyorduk. Şimdi evde kendi temizlik malzemelerini yapma niyetindeler. Bana işte tarifleri soruyorlar. Ya da onlar da kendi gıda tercihlerini işte normalde hiç dikkat etmiyorken organiye çevirdi. Sizin oradaki o topluluktan aldığınız böyle fikirler oldu mu? Kendi hayatınızı uyguladığınız. Aynı şekilde ben de daha bilinçli Gıda, ...bilinçli bir şekilde gıda almaya ım, gönül verdim fakat tabii ailem biraz yadırgıyor. <gülüyor> bu yüzden e, yani yavaş da olsa ama bir değişim içine girdi bu konuda evimizde. Çok kolay değil çünkü yani etrafta bahsettiğin gibi seçenek aslında evet. sana bir tane seçenek gösterildiği gibi. Hani Aynen. onunla farklı bir şey yapmaya çalıştılar. Ve da... alışverişin dışına olduğunu da direkt Aa, Bu nereden zaten. çıktı evet. deniyor bu sefer yani. <gülüyor> Ee, orada tabii bir topluluk olmak aslında çok daha fazla projenin belki ileride e, tohumunu atmış diyebiliriz siz de belki de. Aynen. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, Koçokulu Permakültür Kulübü'nden Defne Oruç ve Arda Özsoy bizlerleydi. Aynı zamanda coğrafya öğretmenleri ve kulübün çalışmalarında onlara yardımcı olan Engin Kahyaoğlu bizleydi. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür şey ederiz. Hem konuk olduğunuz hem de evet, okuldaki tüm çalışmalarınız için biz de dediğim gibi yakından takip ediyor olacağız. E, i̇leriki çalışmalarınızda da belki o projeleri de konuk alırız. Burada birlikte konuşuruz. Tabii. E, başka bir gıdanın mümkün olduğunu gösteren bu güzel örneğin ardından her hafta olduğu gibi... %100 ekolojik pazarlarımızı sizlere duyurarak programı bitirelim. Kış sebzeleri iyice ele geçirdi tezgahları. Bünyeyi kuş hazırlamak için sizleri bugün Bakırköy'e, şimdi Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'ne, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'ye bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.